ve nşhedu anna Muhammede abdhu اما بعد, fayâ ibadallah, ittakulla wa aqiu, inna Allâh ma al-lazîn ittaku, velazînuhu muhsinu. Kâl Allâhü Taala azza wa jall, fi kitâbhi al-karîm, âwadillâhi min al-shaytan فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Cin suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Muhakkak mescitler, camiler Allah içindir. Orada Allah'tan başkasına çağrıda bulunmayın. Allah'tan başkasına dua etmeyin denilir. Yine Tevbe suresinde mescitleri ancak Allah'a iman eden, takva sahibi insanların imar edebilecekleri, başkalarının imar etme hakkının olmadığı gibi onların mescitlere korkarak, çekinerek girmekten başka bir yollarının olmadığını ifade eder. Daha önce tevhidi görüşü savunan, sonra savrulup demokratikleşen nice hareket ve derneklerde olduğu gibi bir hareket, bir dernek imza kampanyası başlatmış. Çamlıca'daki mescidin adına ne verelim? sorusuna cevap aramış. Ve caminin adı işte Recep Tayyip Erdoğan olsun kampanyası yapılıyor. Demek ki ülkenin en önemli meselesi bu heykellerin varlığı okullardaki tören adıyla icra edilen putperestlik, şirkin ve küfrün insanımızı 4 değil 14 yönden sarması, kuşatması, Batı'nın kültürel, sosyal ve hatta siyasi işgali, doğudaki terör olguları, olayları önemli değil demek ki hala İslami çalışma yapan bazılarına göre Önemli olan Çamlıca'da yapılan caminin adının konulması. Camiye bu ad verilince insanlık ve medeniyet demek ki Çamlıca kadar yükselecek. Öyle anlaşılıyor. Aslında zor değil ad vermek. Altı minareli benim bildiğim bir tane cami vardı, Sultan Ahmet Camii. İkincisi yapıldığına göre o da Sultan Tayyip Camii olur. Tam geniş adıyla işte Ulu Hakan 1. Tayyip Sultan Han camiyi diyebiliriz. Yani isimlerle e, ne uğraşacağız? E, memleketin meselesi bunlara mı kaldı diyoruz. E, hatta e, Çamlıcan'ın adı da mümkün ki Çankaya'ya nisbet Çamkaya olabilir veya e, orası Çankaya kiliseyi andırıyor çam çalınması burası da Camikaya olabilir. Ee, de bunlar e, tabi bizim camiler hakkında tekrar düşünmemizi e, caminin isminden önce cismini, içeriğini tahlil etmemizi gerektiriyor. Altın minareli değilse de altın minareli olarak inşa edilen e, 131 milyon e, liraya mal olacağı hesaplanan e, bir camiden bahsediyoruz. Çamlıca'daki cami. Kapalı alanında tam 37.500 kişinin namaz kılabileceği bir mekan. Ama gel gör ki Çamlıca'yı hepiniz bilirsiniz, yerleşim yeri değil. Ee, sabah namazlarında 100 kişi olursa, e, çok büyük cemaati var diyebileceğiniz ee, yerleşim yerlerinden uzak bir Çamlıca'ya tam 37.500 kişilik camiler. Ee, e olsun, camiye de mi karşı çıkalım? Ee, e, ama o parayla e, herhalde varoşlara veya köylere, Anadolu köylerine 100 tane cami yapılabilir mi derseniz yapılır da e, böyle gösterişi olmaz. E, reklamı olmaz. E, namaz kılmaya gelenler ne kadar olur bilmiyoruz ama tabi caminin aynı zamanda sanat galerisi de e, müzesi de olacakmış. Hem de atölyeleri, otoparkları tamam. Ha, müze için e, mümkün ki gelir insanlar. Sultanahmet'e, Selimiye'ye, Süleymaniye'ye gittiğinizde e, Müslümandan daha çok turistleri görüyorsunuz. E, yani ibadethanelerimiz bile müze haline geldi. Bir nevi işgal edildi. E, Kılı kıyafetleri, tavırları vesaireleri de tabii turist edasıyla biz camide turist kalıyoruz şimdi artık, e, gavur turistlerin yanında. Evet. E, caminin yanında aslında bir de bu kadar külliyeli kütüphaneler, e, atölyeler, müzeler yapılıyor. Bir de türbe yapılması lazım. Anıt kabirle e, Osmanlı türbelerinin karışımı bir türbe. E, çünkü isminin çok daha uzun seneler oralarda yayınlan, yayılması uygun olur diye düşünmek gerekir. Her neyse o işin e, basit tarafları. Biz e, olayın e, hepimizi ilgilendiren Allah'ın evlerinin bugünkü durumlarına bakalım. Tabi ister istemez bu olayların yeni çıkmadığını tarihi olayların tekrar edildiğini de hatırlayalım. Tarihten günümüze İslam aleminde nice sultanlar, krallar, başkanlar, yöneticiler, cahil halkın gözünü boyamak, dikkatlerini zulüm, sömürü ve fakirlik gibi önemli meselelerden uzaklaştırmak, halkı oyalamak kastıyla içinde yaşadıkları saraylar kadar büyük ve yüksek değilse bile, onlara küçük çapta benzeterek camiler inşa ettirdiler, türbeler yaptırdılar. Kendilerinin Namazın temsil ettiği dava ile ne kadar ilgilerinin olduğu bilinen bu yöneticilerin bu görkemli camileri inşa ettirmek sebepleri tarihi bir vakıa olarak bellidir. Halka ancak bu şekilde Müslümanlıklarını ispat edip kendi rejim ve saltanatlarına destek sağlamak, yani kazın geleceği yerden tavuğu olmak. bir örnek olsun diye hatırlatayım. 1993'te Fas'ta Fas'ın Kazaklanka kentinde tam 500 milyon dolar harcanarak cami inşa ettirmişti. Tağutların en büyüklerinden Kral 2. Hasan. Evet. Allah'ın dini olan İslam'ı devlet dini haline getirip kuşa çevirdiği herkes tarafından bilinen ve hutbelerde de Halife-i Müslümin diye kendi adının anılmasını mecbur tutan bir krallık tabi cami yaptırdı ama insanların hiç bulunmadığı deniz kenarına yaptırdı böyle muhteşem bir cami yani gösteriş için efendim namaz veya ibadet kastırı belki en son sırada alabileceğimiz şekilde İran'da Irak'ta kubbesi minaresi som altından yapılmış camiler e, türbeler, e, gidenler görmüştürler. Ve yine saray kabir durumundaki e, 12 imama ait e, türbeler e, yani anıt kabirler. Bunları halka Müslüman gözükmek isteyen devlet adamları yaptı hep. Osmanlı padişahlarının da çoğunun birer camisi var. İşte Beyazıt Camii, e, Selimiye, Süleymaniye, Sultanahmet, Muradiye, ve benzeri camiler, padişahların atlarıyla anılan e, camiler. Yaptırdığı caminin büyüklüğü oranında Müslüman olduğunu, halka tescil ettirme gayretleri. Tabi Cumhuriyet'le intikaya uğramıştı bu saray gibi camiler. E, padişahların yaptırdığı ve padişahların da namaz kıldırdığı camilere, kıldığı camilere kıldıran pek padişah yoktur. Selahatin camileri denir. Sultanların kıldığı camiler, namaz kıldığı camiler. Biraz koruma, korunaklı olur. <gülüyor> e, ülke adı konulmasa da artık 2. Osmanlı oldu ya, işte e, bunun bir göstergesi olarak işe e, padişah camisini, padişah türbelerini taklit etmekle e, başlanması gerekiyor. Bir tarafta rezidanslar, kumarhaneler, nehaneler. 50 binlik arena tapınakları diğer tarafta görkemli camiler cemaatsiz camiler laiklik bu olsa gerek cami isyanhanelere karışmayacak isyan edilen yerlerde camiye cami görevlisi putanelere bir şey demeyecek tuyan edilen yerlerdekiler de ezandan şikayet etmeyecek Atatürk ve İnönü gibi niye camileri samanlığa depoya çevirerek ...halkın tepkisini boş yere kendi üzerine çeksin artık yöneticiler. Sarayla cami gibi iki zıttı uzlaştıran yönetimler artık tecrübe kazandı. Devlet her iki uçtakinin de devleti. Demokrasiyle İslam'ı değişik ifadeyle, putperestlikle tevhid dinini uzlaştıran... ...ne ondan vazgeçebilen ne de tam olarak bundan olabilen... ...her ikisini de idare edip birbirine düşman, iki ayrı dünya görüşünü... ...aynı anda sevdiğini iddia eden münafık bir rejim var İslam dışı bir devlet sistemi tarihe ve günümüzde Allah'ın rızası dışında mesela gösteriş ve dünyevi yarış için e, bugünkü camileri değerlendiren halk, bizim köyün minaresi sizinkinden daha uzun bizim caminin kubbesi sizin köyün camisinin iki katı cinsinden tavırlar ihtiyaç olan yerlerden ziyade gösterişli yerlere dikilen binalar altından kubbesi olan camiler, türbeler. Bugünkü basit mahalle camilerinin herhangi birisinin parasıyla bile peygamber zamanındaki peygamber mescidi cinsinden belki yüz tane cami yapılabilir. Esas zinet olan cemaat bulma, onları şuurlandırma eylemi tümüyle terk edilmiş, ilim yayma yerine kilim yayma öne çıkartılmış, sadece şekil olarak camilerin görkemli koca binalar halinde ve süslere boğulması öyle İslam sanatını filan ortaya koymaz. Hadis-i şeriflerde ifade edilen kıyamet alameti olarak kabul edilir. Tabi Peygamberimiz de kıyametin ne zaman kopacağını bilmediği için kıyamet alameti demek, bilinmeyen bir zaman diliminin hemen birkaç gün sonra olacağını haber vermek anlamında değil. Ya kıyamet cisimlerin ister kendi parçaları arasında, ister diğer cisimler arasında var olan uyumun ahengin bozulması demektir. Kaosun ortaya çıkması demektir. Ölçünün mizan ve birliğin kalkması demektir kıyamet. Kaostur kıyamet. Yani kargaşadır. O yüzden manevi yönü ihmal edilip tek kanatlı kuş gibi tek yönlü maddi süs ve güzellik hele cami gibi bir mekanda olursa elbette bir kıyamettir. Dehşettir sanat eseri filan kabul edilmez. Sanatın kıyametidir bu. Caminin sanatı içindeki icra edilen ibadetle Müslümanların Allah'a davet edilmesi ve her yönüyle asıl saadetteki caminin fonksiyonlarını icra eden e, değişik ibadetlerle söz konusu olacak. İşte bu kıyameti biz camiler başta olmak üzere çok şeyde yaşıyor ve görüyoruz. Ruh malum manevi bir varlıktır. Onun yok olması insanın ölümü demektir. Maddesi kaldığı halde manevi olan ruh çıkarsa insan birleşe dönüşür. İşte ruhi özelliklerle irtibatı kopmuş bir eşya da sanat eseri kabul edilse bile ölü bir yapıdan başka bir şey değildir. Ve bize göre ruhsuz sanat diğer olumsuzlukları yanında taş yığını, çocuk oyuncağıcığından bir oyalamaca fantazi ve israftan ibarettir. Allah'ı düşündürmeyen, ruhi hislerimizi öne çıkarmayan süslerin hele aşırı biçimde hem de camilerimizde boy göstermesi, cami ve sanat anlayışımızın dengeyi bozan şekilde <gülüyor> dünyevileştiğini gösteren bir doğu zevkidir. Biz bizi Allah'tan uzaklaştıracak süslerle değil, asıl saadetteki caminin sadeliği şeklinde eee sünnete uygun camileri e, ve sünnete uygun şekilde içinde e, Allah'a davet edilen özellikleri önemsiyoruz. Layık düzenlerde topluma yön veren tüm kurumlar beşeri diktaların tekerindedir. Sokakları, meydanları, okulları, mahkemeleri, meclisleri dinin düzenlemesine müsaade etmeyen demokratik, layık ve güya dine saygılı rejimler Camilerde bile dinin hakim olmasını istemezler. Tümüyle Allah'a ait ve onun için olması gereken mescitler, tağuti düzenlerde Allah'ın evi olmaktan ziyade devlet dairesine benzer. İslam'da camiler sadece namaz kılınıp dağılınan yerler değil, kendisinde devamlı toplanılan yerlerdir. Cami toplayan demektir çünkü. İnsanları açtığı bağrında toplayıp cemaat haline getiren, bir mekandır cami. Cami aynı zamanda bir kıyam merkezi, bir savaş yeridir. İmamın durduğu yere mihrap deriz. Mihrap savaş yapılan yer demektir. Önce kendi içimizdeki hevai duygularla savaş, sonra şeytani özelliklerle, onun vesvesesiyle savaş, sonra İslam'ın emrettiği İslam düşmanlarıyla, savaş hazırlıklarının yapıldığı yer mihrat adıyla ifade edilir. Harp kelimesinden türer. İşte kıyam merkezidir. Mescitlerin en önemlisi Mescid-i Haram için Kur'an kıyamen linnâs insanlar için kıyam merkezi olarak ifade eder. Ama biz e, buralarda bu tür özellikleri maalesef e, unuttuk ve unutturulduk. Camiler istişare meclisidir. Devletin idare edildiği mekanlardır. Yönetenlerle yönetilenlerin yüz yüze görüşüp dertleştiği, vatandaşın devlet yöneticilerinden hesap sorduğu bir mahaldir, bir okuldur, kimsesizler yurdudur, bir huzur evidir, bir spor salonudur, bir düğün salonudur camilerimiz aslı saadette. Bunca işlevi olan bir merkezin üstün körü tabi bir yapısının olması beklenmez ihtiyaçlara cevap verecek tarzda olması lazım. Ama Cin Suresi 18. ayette ifade edildiği gibi her şeyden önce mescitler Allah için yapılan binalardır. Bu ifade esas olarak caminin işlevini yani içinde yapılacak eylemlerin ihlaslı ibadet cinsinden olmasını, caminin inşası ve kullanılmasında Allah rızasından başka bir amaç güdülmemesini ifade eder. Camide Allah'ın hükmü gizleniyorsa, cemaate tevhid anlatılmıyorsa, sansüre tabi tutuluyorsa, Kur'an'ın nice hakikatleri ve bir de zalimler, tağutlar ve onların düzenleri, kanunları övülüyor veya onların koydukları sınırlar, Allah'ın koyduğu hududullah'a daha üstün görülüyor, önemli görülüyorsa, tağutlara dua ediliyor ise, evet böyle durumlarda, caminin süsü, zineti, büyüklüğü hangi tepede olması niye yarayacaktır? Altı minareli veya altın minareli cami olacağına, hurma liflerinden çatısı olsun Aslı saadetteki cami gibi. Yağmur yağınca namaz kılanların alınları çamur olsun. Ama güncel boyutuyla şirkin, küfrün, putperestliğin, heykellerin eleştirisi yapılsın. Tevhidin, İslami devletin Kur'an'ı hayata hakim kılmanın gerekliği anlatılsın ama sade olsun Allah'ı hissettirmeyen onu hatırlatmayan Cami ne kadar muhteşem olsa da güzel değildir önce Ruhi manevi güzellik önemlidir güzel diyeceğimiz her şeyin ve tüm ibadetlerin içindeki ruh manevi yön ihmal edilir veya bozuk olursa mescid takva mescidi olmaktan çıkar güzelliğini kaybeder zararlı bir mescit haline gelir zararlı mescidi, yani dırar mescidi oluverir. Tabii tüm süsü, maddi güzelliği böyle bir caminin ayakta kalmasını, ibadet edilmeye layık yer olmasını sağlayamaz. Dırar mescidlerinin yıkılıp yerlerinin çöplük olması e, Kur'an'ın emridir. Tevbe suresi 107 ile 110. ayetler. Camileri takva ruhuna sahip, e, halis niyetli gerçek müminler inşa etme hakkına sahiptir. Tevbe Suresi 18 Allah'a hakkıyla iman etmeyen, nefislerinin hevalarını veya tağutları Allah'a ortak koşan, hakimiyet hakkını sadece Allah'ta görmeyen, O'nun kanunlarıyla hükmetmeyen, başta namaz olmak üzere ibadetlerini yerine getirmeyenlerin Allah'ın camilerini yapmaya ve tamir etmeye, imar etmeye hakları ve yetkileri yoktur. Tevbe Suresi 17-18 Çünkü bu tipteki insanlar camilerin ruhunu maddesine kurban edecek, üstü üstü inşa ettikleri camilerde esas zinet olan kulluk yapılmasını istemeyeceklerdir. Niyetleri halis değildir. Bunlar Allah'ın mescitlerinde Allah'ın zikredilmesine, insanlara Allah'ın hükmünün ve nizamın anlatılmasına engel olmak isteyen en büyük zalimlerdir. Kur'an, Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasına, onun dininin anlatılmasına engel olanlardan daha büyük zalim kim olabilir der? Bakara Suresi 114. ayette Takva, manevi özellikler cami mimarisine, süslerine kurban edilince güzel elbise giydirilmiş odunların hali gibi camide içiyle dışı, ruhuyla maddesi bir ve uyumlu olmayan münafık bir yapı oluşturur. O zaman şeklen Dırar Mescidi ortaya çıkmış olur. Zaten camiye bu şekli veren camiyi aslen ve tümüyle Dirar yapmak için vasıta ve imkanlarını tamamlamış olmaktadır. Gerisi kolay olacaktır. Allah'ın mescitlerinde ve yeryüzü mescidinde Allah'ın zikredilmesine, O'nun hatırlanıp hatırlatılmasına engel olanlardan, madde, maddi manevi yönden mescitleri harap edenlerden daha büyük zalim olmaz. En büyük zulüm, kişileri Allah'tan alıkoymaktır. Bakara 114. Bazı alimler Hz. Peygamber'in yeryüzü bana mescit kılındı hadisini delil göstererek ibadet edilen tüm yerlerin mescit olduğunu Allah'ın mescitlerinde O'nun adının zikredilip anılmasına engel olan mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır ayetini de Allah'ın dinine muhalefet edenden daha zalim kim olabilir şeklinde açıklar. Sadece Allah'a ibadet edilmesi gereken yeryüzü mescidinde Allah'a açıkça isyan edilmesi ve sadece Allah'a kulluk yapmak isteyenlere engeller çıkarılması işkenceden daha büyük zulüm insanın en doğal haklarına tecavüzdür. Allah'ın mescitlerini içlerinde Allah'ın isminin zikredilmesinden men eden ve o mescitlerin maddeten manen harap olmasına <gülüyor> mescitlikten çıkartılmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Böyle zalimlerin e, durumunu insanlarımızın e, hakkıyla ayetlerden yola çıkarak değerlendirmesi icap eder. Her şeyin hakkı onun layık olduğu yere konulmasıdır. Zulüm de bir şeyi hak ettiği yere koymamak, e, hak et hak et edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde vermemek demektir. O yüzden haksızlık e, zulüm kelimesiyle eş tutulur. Allah'ın mescitlerini içlerinde Allah denilmekten, Allah'ın hükümlerinin açıklanmasından e, men etmek ve oraların manen harap olmasına çalışmak hem mescitlerin hem insanların hem de her şeyden önce Allah'ın hakkına son derece değer vermemek demektir. Mescitlerin madden ve manen harap olmalarına çalışmak zulümlerin en büyüğüdür. Bunu yapabilen zalimler hiçbir zulümden çekilmez ve her türlü haksızlığı yapabilirler. Camileri tahrip etme konusunda yarış yapan kişiden zalimi yoktur denilir ayette. Mescid denilince cemaat halinde namaz kılınan yer anlaşıldığı gibi yeryüzü mescidi de anlaşılmalı. Camilerde manasını anlamadan Allah'ın adını anmaya veya bir adı da zikir olan Kur'an'ı yüzünden okumaya kimsenin karışmadığını görüyoruz. Fakat bunu bir de manasını anlayarak ve günlük hayattaki değerlendirmeleriyle söylendiğinde mescitteki bu zikir karşısında büyük zalimler engel olmaya kalkacaktır Kanunlarıyla görevlendirdiği insanlarla. İnsanın ibadetlerine ve ibadet niteliği taşıyan tüm çalışma, toplanma, eğitim, teşkilatlanma gibi alanlarda insanın dokunulmazlığına saldırı büyük bir zulümdür. Allah, Müslümanların bu zulme ve zalimlere karşı e, bilinçli olmalarını emreder. Onların camilere ve cami gibi ibadet faaliyetinde bulunan mekanlara, korku ve endişe içinde girmeleri dışında o zalimlerin başka türlü girişlerini Kur'an yasaklar. Yani onların güçlerini yok etmeyi, onların onları zayıf düşürmeyi toplumda Allah'ın zikri karşısında hareket ederken, endişeyle hareket edecek konuma düşürmeleri istenir. Ne şekilde olursa olsun mescitlerde Allah'ın adının anılmasını, dinin tüm kapsamıyla anlatılmasını önleyen ve mescitlerin fonksiyonlarını yerine getirmesine engel olandan daha zalim kimse yoktur. Evet. Camiler, Müslümanların her çeşit ibadet, buluşma, görüşme, önemli meselelerini müzakere etme, dinin emir ve tavsiye ettiği bir takım hizmetleri gerçekleştirmek üzere faaliyette bulunma yeridir. Bu Allah'a has kılınması gereken mekanları, devletin kontrol altına alması ve işlevlerini de yalnızca namaz ibadetinden ibadet kılması, Kur'an'a, sünnete ve hukuka aykırıdır. Hele camilerin namaz vakti dışında kapatılması e, herhangi bir şeyle izah edilemez. Fıkıhta kesinlikle haram kabul edilir. E, namaz kılmak istiyorsunuz, bakıyorsunuz caminin kapısı kapalı. Zaten sokakta, çarşıda, pazarda kılamıyorsunuz. E, yani camiler de namaz vaktinin dışında kapısı kapalı olan yer olduğuna göre namazınızı bile nerede kılacağınızı bazen bilemiyorsunuz. Ya da ayakkabının yanında küçük yerde cemaat nasıl oluşturulur onun planlarını yapıyorsunuz. Camilerde yapılan vaazların ve hutbelerin devlet tarafından kontrolü, hele devlet tarafından hazırlanıp papağan yerine konanların eline tutuşturulması kesinlikle din özgürlüğüyle de kendi memuruna güven duyup duymamasıyla da alakalı ciddi bir müdahale anlamı taşır. İyi niyetli <gülüyor> halk tarafından büyük fedakarlıklarla yapılan camilere Diyanet hemen el koyar. Cemaatin hakkı yoktur. Bu camiyi biz yaptırdık, hocasını da biz bulacağız. Parasını da biz vereceğiz ama istediğimiz hocayı burada e, görev yaptıracağız. Deme hakkı yoktur. Cam, Camii yaptırır cemaat sonra devlet oraya her, şey, her şeyiyle sahip çıkar. Maksat orada kendisinin anlattığı devletin dininden farklı bir dinin anlatılmasına, yaşamasına engel olmaktır. Camiler diyanet eliyle devlet dairesi haline gelmiştir. İmamlar da maalesef namaz kıldırma memuru. İşgal edilen bu mekanlar müminler için zararlı mıdır, dırar mıdır o ayrı bir tartışmanın konusu. Devlet bu yerleri kendi kontrolünde olmak şartıyla sayılarının artırılmasından. E, şikayetçi değildir. Haftada bir gün o kadar insana cuma günü e, devletin anlatacağı mesajları neden kendi görevleri eliyle insanlara anlatmasın, fırsat bilmesin? O kadar insan zorla toplanmaya çalışılsa bu kadar başarılı olunmaz. <gülüyor> evet, camilerimizin sosyal mimarisini kaybettik. Cami eski haliyle hayatı kuşatan bir mekanda mekandı, şimdi öyle değil. İbadet bizim dinimizde kapsamlı bir kavramdır. Sadece namazla sınırlı değildir. Günümüzdeki şekliyle camiler dinin hapsedildiği ya da hapsedilmek istendiği bir hapishane gibidir. İnsanlar, imamlar da bu hapishanelerin gardiyanları. Kimileri buraya gelen insanları avlayarak onları din adına farklı yönlere çekebiliyorlar. Camiler şimdi sadece beş vakit namazın kılındığı mescitler haline geldi. Günlük hayattaki ekonomik, sosyal, kültürel fonksiyonunu büyük ölçüde yitirdi. Birbirlerinin dertleriyle dertlenmeyen, insanların birbirlerini tanımayan insanların namaz vakti bir araya gelmesinden ibaret hale geldi. Cami ilk zamanlarda siyasi bir merkezdi, sosyal bir merkezdi. İslam hakimiyetinde her yer üzerinde namaz kılınabilecek temizlikte olacağından mescide benzemesi gerekir küfrün egemenliğindeki günümüzde her yer maalesef tapınaklara benziyor. Müzikoller, statlar, borsalar, bankalar, nice kurumlar, kanallar, sokaklar, çarşılar aslında mabet değil de nedir? muhabbet ama Allah'a ibadet edilen mabet değil. Şeytana itaat ve ibadet edilen birer tapınak. Oradaki insanlar ibadet halinde değil mi dersiniz? Hatta öyle coşkuyla, huşuyla ibadet ediyorlar ki bir futbol maçı seyrederken e, cebinden parayı alsanız herhalde e, sarhoş gibi olan e, o taraftar bunu hissetmeyecektir. Bir şarkı dinlerken adam e, jiletle gidiyor, jileti atıyor, e, bir taraflarını kesiyor, acısını hissetmiyor. Biz namazda o kadar huşuyu yakalayamıyoruz. Yani herkes e, yücelttiği varlığa ibadet ediyor günümüzde. Günümüz insanı çok kıbleli, çok mabedli, çok imamlı, çok dinli bir durumda. Cami hayatımızın merkezi ve her şeyimiz camiye uygun olmadıkça, camilerimiz de peygamber camiine benzemedikçe bu problemler azalmayacak, aksine gittikçe artacaktır. Halbuki birinin hapishaneye girdiği şiirde olduğu gibi, minareler süngü, kufveler miğfer, camiler kışla, müminler asker olmalı. Medine İslam Devleti ile başlayan cami, cemaatleşme ve devletleşmede e, önemli bir rol oynamıştır. Gelecekteki İslam inkılabı camilerin yeniden kazanılması ile halkın inancını bilmesi, ona sahip çıkması ve yükselmesi, liyakatine ulaşması ile olacaktır. Camilerini kazanamayan insanların neyi kazanabilecekleri sorgulanmalıdır. Camilerine sahip çıkamayan insanların hangi değerlerine sahiplik yapabilecekleri düşünülmelidir. Camilerini işgalden kurtaramayan insan, ülkesini nasıl kurtaracak? Mahallesindeki küçük camiyi kurtaramayan insan, Mescid-i Aksa'yı nasıl özgürlüğüne kavuşturacak? Ama olacak inşallah, ölüden diri çıkacak, Kur'an nesli, tevhidi bilinçle canlanacak, biz sahip çıkarsak bu davaya, yeryüzü yeniden mescid olacak, şirkin yerini tevhid alacak, Tahvüti yönetimin yerine İslam yönetimi gelecek. Biz biz olursak, biz Allahla olursak, olmazlar olacak. Ela Allah ve